Bunların içeriğini tam an, kimler anlıyor? Yani gençlerin dışında anlayan, anlatamıyorsunuz ya da anlatamadınız bugüne kadar rapi. Arkadaşım ya onunla karşılaştık biz orada. <gülüyor> Şey, Alın yani. mı arkadaşı aşağıya? Şey şeyin bir şey, şey, bir şey olur. Olur. Şu anda bir beni Birazdan ekranlarınıza gelecek ama önce sıra <Sessizlik> Sokaklar barlar akşamlar Kafalar yükselir alçalmaz Çok alternatif parçam Ama radyolar rap falan çalmaz Bahsedemem koca kalçandan Düşerim ama o kadar alçalmam Star çok bizde maşallah Demetler handeler avşarlar Şöhret olandan daha çok tanınır şöhret olamayan şaklar bunu sanatla çözmeye Çalışırsan hepsi birden kavgaya başlarlar Şampiyon belli ama yarışırlar Dökülsün kirli çamaşırlar Onlara her şey yakışır zaten Sponsor ol sana yapışırlar Sert sözlere de alışırlar Küserler sonra barışırlar Düzen böyle arkadaşım ne yapayım Bundan sonra para konuşurlar Sen de bu dünyanın bir müptelası Müptelası Müptelası Sen de bu dünyanın bir müptelası Müptelası, müptelası, müptelası. Sen de bu dünyanın oluyorsun. Müptelası, müptelası, müptelası. Sen de bu dünyanın oluyorsun. Müptelası, müptelası, müptelası. Hayır, müpte ama barışık mısınız birileriyle mesela senin akalınla? Biliyorlar. Sade anlar. Olur mu? Magazin geceler paparazi, Medya masumsa kalpasan kim? Adım Joker ben şak taban değilim varoşlar sıfır şarlatan bir Mücadelem şakkadan değil O çalıntı müzik ve parçadan dikle Piyasada o kadar çakma var ki Fark edilmez bir Joker olsam bari Bu saçmalığa fazla vaktim yok O yüzden arkana yassan ID Ya zengin olurdum piyasaya giremeyen popçulara Beste satsam harbi Yetmiyorsa yol paran git ve dolu otobüslere arkadan bin Ya evine kadar yürü varsa vaktin Ya dibine kadar yere çarparak In. Jargonuma sokakta hakim mi kullandığım yasaklanan dille bundan dolayı mahalle sakinleri delirsin lan fark eder mi sen de bu dünyanın bir lası müpte lası lası sen de bu dünyanın bir lası müpte lası lası sen de bu dünyanın oluyorsun müpte lası müpte lası Teklası sen de bu dünyanın oluyorsun müpte lası müpte teklası müpte transfer olan son ünlü model tutacağı birbirinden güzel isimlerini şimdi çok yaparak herkesi şaşırtan bebek yüzlü güzel oyuncu haftanın yıldızı oldu. Sen de bu dünyanın bir müpte teklası müpte lası sen de bu dünyanın dibimüpte müptelası müpte sen de bu dünyanın oluyorsun müptelası lası müpte lası sen de bu dünyanın oluyorsun müptelası Müptelası, müptelası lası